Économie écologique. ...Kelin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, bu hafta stüdyoda bir konuğumuz var. Ee, bir Gün Gazetesi yazarı Özgür Gürbüz. Özgür hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, merhabalar, teşekkür ederim. Ee, şimdi aşağı yukarı bir on küsür gündür... E, ...dünya bir e, skandalla e, çalkalanıyor... Türkiye'de aslında yeteri kadar gündem oldu mu olmadı mı tartışılır biraz ama Avrupa'da ve özellikle tabi Amerika'da yani meselenin çıkış noktası Amerika olduğu için epeyce gündemde pek çok yazı yazıldı bu konuyla ilgili Volkswagen'in. Emisyon skandalından bahsediyoruz aslında tabii yani buna işte küresel güçlerin rekabeti deniyor işte Avrupa ile Amerika arasındaki rekabet deniyor işte otomobil endüstrisini zorlayacak bir yere gider mi bu konu? İşte aslında tabii çok bilinçli bir hile ve sahtekarlık söz konusu falan filan ama aslında eninde sonunda geldiğimiz yer bunun bir çevre skandalı olduğunu gösteriyor bize. Kesinlikle evet. Sen de bir gün gazetesinde bu konuyla ilgili iki tane... Yazı yazdın, hatta bir üçüncüsü de bugün Bugüncid. yayınlandı. Dinleyicilerimiz eğer göz atmak isterlerse bugün bir gün gazetesinin arka sayfasında son gelişmelerle ilgili Özgür'ün yeni bir yazısı daha var. Genel olarak sen epey iyi bu konuyla ilgili iki daha önce yazdığın yazıda çok önemli de sorular vardı maddeleyerek vermiştin. Nedir? Yani genel olarak baktığında sen nasıl gördün? Nasıl değerlendirdin bu skandalı? Ya öncelikle senin de belirttiğin gibi yani birincisi şunu anlamamız lazım. Bu bir e, sanayi, endüstri skandalı değil. Bu bir çevre skandalı. Çünkü tamamen bütün mesele Volkswagen'in emisyon rakamlarını yani hava kirliliğine yol açan azotoksitleri özellikle gizlemesi nedeniyle, yani gizlemeye çalışması nedeniyle oluyor. Hı hı. Yani İstenilen standartta bir teknoloji üretmek yerine onu gizlemeyi tercih ediyor Volkswagen. Bunu yapması tabii çok net bir amacı var. E, aracın gücünden bir şeyler vermeden evet. e, çevre standartlarına uygunmuş gibi davranan bir araç yapıyor. Yani Müthiş bir tabii sahtekarlık açıkçası. Hı hı. E, ve rakam da çok büyük. 11 milyon araç. Bunun 5 milyonunun Volkswagen e, markasına sahip araç olduğu hı hı. söyleniyor. Diğeri de yine bu motoru verdikleri ki motorun adı da çıkmıştı. EA189 motoru. ...işte su tutun Audi'ye kadar evet. bu motoru kullanan başka araçlar da var. Ee, şimdi herkes tabii hangi ülkede kaç tane araç var onların peşinde. Hı hı. Ee, sordum sorulan bir tanesi de buydu. Doğuş Otomotiv buna yanıt şöyle verdi. Biz de Almanya'dan gelecek rakamları bekliyoruz dedi. Herhalde ondan sonra Türkiye'de bu otomobillerden var mı yok mu bunu öğreneceğiz. Bu işin tabii bir tarafı. Emisyon skandalı bize başka şeyler öğretmeye başladı. Hı hı. Asıl bence ilginç olanı bu. Türkiye'de egzoz emisyonu ölçümü deyince akla gelen bir tek kuruluş var. TÜV TÜRK ee, neden bir tek kuruluş diyoruz? Aslında egzoz emisyonunu her yerde yapabiliyorsunuz. Yani tek yetkili onlar değil ama e, araç muayenesinde tek yetkili TÜV TÜRK olduğu için akla hemen kurumsal olarak onlar geliyordu. Evet. Soruyu onlara sorduk biz de. Hı hı. E, onlardan yanıt geldi biz tek yetkili değiliz. Otomotiv bayileri de bunu yapıyor dedi. Yani %35'ini biz yapıyoruz. %65'ini otomotiv bayileri. Ne demek şu? Sizin falanca marka bir aracınız varsa o falanca e, marka aracın servis stasyonuna gidip oradan egzersiz emisyonu ölçümünü yaptırabiliyorsunuz demek. Ama bir baktık ki e, otomotiv şirketleri dışında neredeyse bir de tabii küçük altı e, hmm. firmalar var. Bu egzersiz emisyonunu yapan veya bunları bağımsız bir kuruluş hani ortaya çıkıp denetleyen bir şey yok. Evet. Tek şey çevre bakanlığının arada bir sokağa çıkıp hani sokakta yaptığı emisyon ölçümleri. Hı hı. Biz ise bunu öğrendik. Burada bir bence denetim eksikliği var Türkiye'de. Yani bağımsız kuruluşlar işin içinde değiller. Evet. Ve her şeyde biraz kağıt üstünde. Hatta yani haberleri yaptıktan sonra bana gelen şeyleri söyleyeyim size ki bunların çoğu çok yani tanıdığım insanlardı. <gülüyor> E, işte aleti çalışmayan bir egzoz emisyoncusunun bile raporu doldurup verdiğini vesaire bunları anlatılar Kağıt vardı. üzerinde masa üstünde yapılan bir takım e, şeyler evet. bunlar. Evet. Ama bir de bunu şunu öğrendik ki özellikle Türk'ün açıklamasından da bunu öğrendik ki onların ölçtüğü emisyonlarla skandalı konu olan emisyonlar farklı. Yani daha evet. çok yoldaki araçların karbonmonoksit emisyonları hı hı. ölçülüyor veya başka katı partiküller ölçülüyor. Ama Amerika'da yani Volkswagen skandalına evet. başlayan mesele tamamen hava kirliliğine işte oradan Akciğer azot oksit özellikle azot çok ciddi solunum yollarında akciğerde hatta beyne kadar giden bir takım zararlar meydana getiren bir gazdan evet. bahsediyoruz evet. şimdi bunu kim ölçüyor diye sordunuz da Türkiye'de bu sefer bambaşka bir sahne çıktı bunu aslında Türkiye'de ölçen yok yok yani ben hala sana bakan... Aslında Amerika'da da ölçen yokmuş yani aslında yani burada bu EPA'nın yani bu environmental protection protection protection Agencynin yani bu Amerika'daki çevre koruma ajansının da aslında yani yasa koyucu yasayı yapmış ama, aslında denetleme kısmında ortaya çıkaran kendileri değil bu meseleyi Aynen. aslında onların da belki yani şimdi daha o boyuta gelmedik ama onların da eleştirilmesi gereken noktalar. Şimdi herkes nokta bunları var. tartışıyor yani Avrupa Birliği'nde yok bu iş Amerika'da yani asıl resmi kumlar bunu yakalayamadı şans eseri şansa demeyelim hani dizel motorun iyi olduğunu göstermek için iki araştırmacı evet. bunu yaparken evet. bu ortaya çıktı. Ama sorun işte aradaki farklar yani Türkiye'yle aradaki farklar şu. İngiltere'de mesela hükümet dedi ki biz bu işi hani kendimizin de ölçmemiz gerektiğini anladık. Bunun için bir araştırma hı hı, başlattılar. Hı. Türkiye'de o yüzden bir soruyu da Çevre Bakanlığı'na sormuştuk. Yani Çevre Bakanlığı ne yapıyor diye. Çevre Bakanlığı yetkilileri ya bu çok farklı bir konummuş. Tabii emisyon standartları ölçümleri artık değişebilir diye adını vermeyen bir yetkili Reuters'e yaptı hı hı. Bu açıklamayı. Ee, bir açıklama yaptı. Demek ki... Yani işin çok böyle yakında değil Çevre Bakanlığı. Oradan onu anladı. Bu vesileyle haberi oldu hatta. Aynen. Yani bu emisyon yaptığımız işler demek ki sol sonucuya gitmiyormuş dedi. Sonra başka bir şey. Yurt dışından Türkiye'ye gelen ithal araçların e, aynı işte Amerika'da olduğu gibi veya başka ülkelerde olduğu gibi kontrol edilip edilmediğini, emisyon testine tabi tutulup tutulmadığını merak Hı. ettim. Ve orada aslında çok ilginç bir şey var. Burada beyan usulü bu işin. ...yapıldığını görmeye başladık. Yani hmm. şu ana kadar aldığımız şeyler ki ben Sanayi Bakanlığı'na da sorularımı gönderdim. Henüz hala yanıt gelmedi. Gelirse onları da yayınlayacağız. Ee, ve şu anda duyduğumuz ve gördüğümüz kadarıyla... ...Türkiye'ye getirilen ithal araçlar e, Avrupa Birliği standartlarına uygunsa... ...Türkiye'ye emisyon testine tabi tutulmadan giriyor. Şimdi zaten her aracı ölçemezsiniz tabii ama... ...hani bin araçtan bir tanesini de teste tabi tutabilirdiniz... Ama böyle bir şey de yok, yok. anladığımız kadarıyla. Evet. Ve azotoksit, karbondioksit testlerinin Türkiye'de ölçülmediğini aşağı yukarı Çok net söyleyebiliyoruz buradan. Bu da evet. asıl bence yani Volkswagen skandalından başka bir şey Türkiye'de, Türkiye'de işte iklim değişikliğine yol açan sera gazı emisyonlarının karbondioksit veya hava kirliliğine yol açan azotoksitlerin Türkiye'de bağımsız bir kuruluş tarafından hatta resmi bir kuruluş tarafından da ölçülmediğini çok ee, rahatlıkla olur. söyleyebiliriz. Her şey otomotiv evet. firmalarının beyanlarına dayalı bir şekilde yürüyor. Evet orada tabii aslında e, bence bu e, tabii e, yani bu özel sektörün e, sanayinin e, skandalıdır. Ama e, yani öte yandan e, düzenleyici e, kuruluşların da e, burada e, zafiyet içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve e, belki de aslında işte devlet, üniversite ve bağımsız kuruluşlarla yapılması gereken bir Ölçüm olduğunu görüyoruz bunun. Amerika'da çünkü yani bir takım yazılımlar geliştiriyorsunuz ve yazılımlar sizin mülkiyetiniz altında. Çünkü ben bir işte sanayi kuruluşu, bir otomotiv şirketi olarak bu yazılımı geliştirmişim. Ve kendi mülkiyetim altına da almışım ve bu hiç kimse tarafından denetlenmiyor. Ee, yani e, tamamen e, işte regülatör kuruluşa sunduğu bilgiler üzerinden yapılıyor ama ne zamanki bir Virginia Üniversitesi sanıyor evet, değil mi evet. Virginia Üniversitesi'ndeki ufak bir mühendis biriminin e, tamamen e, yani bağımsız ve e, yani kendi çaplarında yaptıkları bir araştırma e, sonucu mesele çıkıyor demek ki yani biraz daha e, yani İşin ilk... içine üniversite ve bağımsız bir takım ö, oluşumları da be, katmak gerektiği anlaşılıyor burada. çok net çünkü dünya tamamen otomotiv endüstrisine kendisini teslim etmiş gibi bir evet. durum var. Standartlar konuyor ama yani bir de çok üstün, yani sofistike bir teknoloji kullanılıyor burada. Bütün testlerden geçebilen, farklı farklı ülkelere gidiyor bakın araçlar. Evet. Yani bütün oradaki testlerden geçebilen bir yazılım konusunda. E, Koymuşuzswagen. Evet. E, demek ki bu işin bambaşka bir şekilde ele alınması gerektiği ortaya çıkıyor. Burada aslında bence çok öğrenmemiz gereken bir şey var. Biz bütün üniversitelerimizi e, işte özelleştiriyoruz, eğitim sistemimizi özelleştiriyoruz. E, işte meslek odalarını ciddiye almıyoruz, biliyorsun onları kapatmak için de bir girişim var evet. hükümetin yaptı. Tam da aslında burada belki bunları da konuşmamız lazım. Bakın bunlara ihtiyacınız var. Doğru. Yani bağımsız araştırma yapan, bilimsel araştırma yapan. ...üniversitelere, kuruluşlara, enstitülere, meslek odana ihtiyacınız var. Ama Türkiye'de tam tersi biz bunları özel sektör haline getiriyoruz. İşte bugün egzotemisyonu yapan şirketin mesela ortağı, doğuş otomotiv... ...hani bu da sorgulanıyor şimdi haliyle. Tabii. Bunları bence tamamıyla unutmamak lazım. Yoksa bu sadece otomobilde değil. Yani bütün her yerde belki standartlar üreticiler tarafından belirleniyor ve evet. kontrol edilmiyor. Evet, evet bu bambaşka bir soruna bence işaret etti. Yani evet. Volkswagen skandalı çok ciddi anlamda bir çevre çevre konusunda uyanışa işaret edebilir diye düşünüyorum. Bir yandan da böyle şüpheler, <gülüyor> e, sorgulamalar başlayacak. Evet. Arkasından başka işte başka bir takım şirketlerle yani Volkswagen grubu markalarıyla ilgili çıktı bir takım zaten Audi falan biliyoruz ama işte daimler yine Alman başka otomobil şirketlerine BMW'ye sıçrayabileceğiyle ilgili hatta sıçradığıyla ilgili onlar galiba bir tanesi inkar etti. Biz yapmadık böyle bir şey dedi sanıyorum daimler yaptı öyle bir şey. İşte ama. yazılımı boşun yaptı söylendi. Şimdi evet. Hepsini tabii göreceğiz ileride. Evet ve filmi. tabii işin enteresanı artık yani bu dizel motor meselesini de tabii ister istemez tartışmaya açtı. Hemen arkasından bu skandalın dün Tesla Motors yeni işte sıfır emisyon. elektrik <gülüyor> Elektrikli e, aracını e, tanıttı bilmiyorum tabi bunlar herhalde biraz zaman alacaktır hemen ilk etapta e, olacak gibi değil ama e, işin ilginç tarafı bence şu e, dizel motorlar ağırlıklı olarak Avrupa'da kullanılıyor aslında Fransa'da %60'a yakınmış hatta e, kullanım oranı ki Amerika'da %1 civarında gibi yani tabi büyük bir pazar oradan herhalde çok daha büyük beklentileri vardı. Volkswagen'in aslında belki de büyük kısmı meselenin Avrupa'da cereyan edecek gibi. Şimdi İngiltere bakıyor. Fransa'da 948 bin aracın olduğu söyleniyor. İşte Hollanda, İsviçre hemen Volkswagen alımlarını, Sat satışlarını, satışlarını evet. daha Durduğumda. doğrusu ithalatını ve satışlarını evet. durdurdu. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Tabii bu arada bu Çevre Koruma Ajansı 18 milyar dolarlık bir... Dava açmaya hazırlanıyor ama e, burada herhalde şu da olacaktır e, yani bilinçli tüketici çevreyi gerçekten e, daha az kirlettiğini e, düşündüğü bir aracı satın alan tüketiciler de eğer e, gördükleri bireysel zararlar üzerinden dava açmaya kalkarsa Volkswagen herhalde bunun altından kalkması çok zor olacaktır. Evet, pazar payı olarak da herhalde birçok tüketici şunu da düşünüyordur. Hani belki azotoksitler çok umurunda değil, umunda <gülüyor> olmalı. Yani gerçeği evet. hani biraz şeye baktığınız, Hepimiz sokağa baktığınızda. Hepimiz aynı havayı soluyoruz sonuçta. E, evet, ama bir yandan da şunu düşünüyor. E, o zaman belki de bana söylediği beygir gücü de belki doğru değil diyebilir yani bu itibarla ilgili bence bir sorun var. İstersen şöyle bir şey yapmak lazım. Çözüm Hı -hı. nedir diye. Evet. Önde hep şimdi dizel neden çıkmıştı? Karbondioksiti azdı. İklim değişikliğine daha az yol açıyordu. İşte az yakıt tüketiyordu. O yüzden dizel aslında çok böyle popüler oldu özellikle Avrupa'da. Evet, evet. Ama çok ilginç bir örnek verdim. Hani Fransa dedin. Hı -hı. Fransa biliyoruz ki şu anda Avrupa'nın en çok hava kirliliği oran yerlerinden biri oldu evet, Paris. Evet. Evet. Ve dizelin işte eksisi de bu oldu. ...hava kirliliğine, benzinli araçlardan daha fazla yol açıyor. Yol açtı. Şimdi iyice şey e, çıkmaza girdi bence. Burada ben bizim hani çevre boyutundan bakarak şunu söylememiz lazım. Ne dizel, ne benzindi, toplu taşıma ve bu da mümkünse belki elektrikli. Evet. Elektriği de tabii e, kömür santrallerinden değil, değil, güneş de ve evet, rüzgar sağlamamız lazım. Aslında gidişatın burası olması lazım. Bence bu da bir fırsat e, evet. çevre konusunda hani kampanya yapan, özellikle ulaşım konusunda yapanlar için. Evet. Peki. Ee, şimdi bir ara verelim. Ee, i̇kinci yarıda başka bir konuyu ele alacağız. Ee, şarkımızdan sonra devam ediyoruz sohbetimize. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look at us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the trunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going live.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 It was true Rumble and calling at the top of 94.9 Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programında Bir Gün Gazetesi yazarı Özgür Gürbüz'le ilk yarıda e, Volkswagen'in bu e, emisyon skandalını e, konuştuk. E, şimdi ikinci yarıda e, dün akşam e, nihayet beklediğimiz Türkiye'nin sera gazı e, azaltım e, hedefiyle ilgili ulusal taahhüdü e, açıklandı. Epeydir bekleniyordu bu. Hmm. E, dün akşam itibariyle e, açıklandı. E, Birleşmiş Milletler'in bu konuyla ilgili INDC e, sitesine de kondu. Beş sayfalık hedefler e, var. E, ama ne kadar işte e, yani içeriğinin ne kadar dolu olup olmadığına e, baktık biraz. E, biraz onu sokakçı kutlayan kimse <gülüyor> görmedim ben. Demek ki pek içerik... <gülüyor> Fazla kuvvetli değil. <gülüyor> yani e, işte bu konuyla ilgilenen e, bürokratlar vatana millete hayırlı olsun diye e, duyurdular Twitter'dan ama e, pek e, vatana millete hayırlı olacak bir şey e, bir sera gazı azaltım hedefi e, göremedik. E, sen inceledin e, hatta bunun üzerine bir yazı da e, yazmak üzeresin herhalde e, bugün e, yarın okuyacağız da onu da. O yarın herhalde çıkacak. Tamam. E, neler var e, şöyle bir istersen hızlıca geçelim üstünden. Çok basit bir şey, Türkiye aslında epeydir dillendirdiği e, taahhüdünü aynen raporu da yazmış. E, biz 2030'a kadar normal şartlarda çıkaracağımız emisyon miktarını %21 azını çıkartmayı taahhüt ediyoruz hı. demiş. Azaltma değil yani. Hayır yani e, 1100 milyon tonlara çıkacak bir emisyondan bahsediyorduk bu civarda. Hı hı. Eğer her şey hani şu andaki gibi bırakılsaydı... Ama biz bir iki önlem alacağız işte orada en çarpıcı iki tane rakam var zaten yani güneş ve rüzgar kurulu gücünü evet. arttıracağız. E, bu sayede de bunu 900 milyon tonlarda e, bırakabileceğiz diyor işte size taahhüdümüz demiş Türkiye. Hı hı. Ama tabii buna biraz yakından baktığınızda aslında yani 2030'da Türkiye'nin herhalde bugün hiçbir şey yapmasa e, mevcut teknolojik değişmeler yüzün, değişimler yüzünden işte yalıtımın binalarda belki artması yüzünden... Söz konusu orada hedefte bence tek dişe dokunur şey oydu. Güneş ve rüzgar evet, hedefleri. Evet, 10, 10 bin megavatlık güneş kurulu gücü yapacağız diyorlar 2030'a kadar. Yani 15 senede. Ee, ...2020'a kadar da rüzgar kurulu gücü 16.000 megawatt olacak diyorlar ki şu Hı -hı. anda 4.000 civarında. Hı -hı. Yani o da çok az 12.000 megawatt 6, 6. gibi bir şey gelecek 15 senede. Evet. Yani bunu Şöyle örnek verebilirim mesela bunu çok iyi yapan İspanya gibi ülkelerde yılda 2.000 megawattlık rüzgar kurulu gücü kuruldu. Hı -hı. Yani 15 çarpı 2 düşünürseniz 30.000 kurulabilir ama Türkiye 12.000 daha ekleyeceğim diyor. Evet. Ama bunlar hani dişe dokunur tarafları ve bunların sayesinde zaten... ...biraz da herhalde insanların mecburen... ...işte kömür yerine doğal gaz yakması... ...çünkü hava kirliliği yüzünden... Hı hı. ...daha verimli otomobiller kullanması... ...biraz önce verdiğim gibi yalıtım yapması nedeniyle... ...bu rakama zaten ulaşacak... ...ama şimdi bu yeterli mi? Yeterli değil... ...nasıl anlıyoruz bunu yeterli olmadığını... ...şu anda kişi başına düşen emisyon miktarı Türkiye'de 6 ton... Hı. ...2030'daki Türkiye'nin hedefine baktığımızda... ...nüfusunda 86 milyon olacağını ta tahmin ediyor hı. TÜİK... Ee, ...böldüğünüzde bir bakıyorsunuz ki 11 tona yaklaşık bir emisyon oluyor kişi başına. Yani Türkiye'nin kişi başına düşen emisyonu bugün 6 tonken... ...taahhüt verdiğimiz, iklim için bir şey yapacağımız dediğimiz senaryoda bunu iki katına çıkartıyoruz. <gülüyor> evet. Şimdi Türkiye burada, mesela Meksika ile bence çok iyi karşılaştırılabilir. Hmm. Ben yarınki yazımda da onu yaptım. Hmm. Meksika çünkü milli geliri hemen, hemen hemen aynı Türkiye evet. ile. Ekonomik şey de çok yakın biliyorsunuz. Meksika bugün 5,9 ton kişi başı emisyon. Hmm. Türkiye ile yine çok aynı oda. 6 ton Türkiye'nin oda 5,9. Evet. Ama Meksika'nın önerdiği senaryoda... E, ...2030'da Meksika kişi başı emisyonlarını 5,6'ya indiriyor. Hmm. Ve 2050'ye doğru giden yolda daha da indirmeyi taahhüt ediyor. Hmm. Şimdi aradaki farkı çok net görüyorsunuz Görüyoruz. böyle olduğunda. Evet. Bir de başka şeyler var yani komedi gibi... Mesela Türkiye'nin taahhütleri arasında hani bu hedefe nasıl ulaşacağını da yazıyor Türkiye. Rüzgar, güneş kuracağım diyor. Nükleer kuracağım diyor 2030'a kadar. Ve bütün hidroelektrik potansiyelini kullanacağım diyor. Evet bu yani inanılmaz büyük bir hata. Bunu enerji planları da aslında bunların iklimle ilgisi yok bunu söylemek yok, lazım. yok kesinlikle. Yani Türkiye iklim değişikliğini hiç gündeme almadığı ki hala da almış değil. Bence onu gösteriyor bu rapor. Hiç gündeme almadığı zamanlarda da bunu zaten ekonomik hedef olarak söylüyordu. Biz Doğru. Türkiye'deki hidroelektrik potansiyeli ama ne demek bu hepsini yüzde yüz bakın böyle bir şey mümkün değil. Türkiye'deki bütün nehirlere baraj kurmak bir şey olabilir mi? Ya böyle bir potansiyel böyle bir <gülüyor> hedef olabilir mi? Çünkü belli ki bazı yerlerde yapamazsınız bunun çevresel nedeni olur ekonomik nedeni olur. Yani Türkiye'nin bütün hidro potansiyeli nasıl de değerlendirsin? Bence bu zaten hani akla yatkın bir hedef değil. Bir tane daha örnek vereyim belki dinleyiciler çok iyi anlayacaklar. Dağıtım, hep söylüyoruz hani iletim dağıtımdan kayıp kaçak oranı dediğimiz evet. elektrikte. Bunu 2030'a kadar %15'e %15 e. düşürmeyi hedeflemiş hı hı. Türkiye ve rapora bunu yazmış. Birleşmiş Milletler bunu vermiş. Geçen sene eski Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın bütçe konuşması. internetten bulabilirsiniz. Enerji bakanlığı sitesinde var. Evet. O 24. sayfaya girin bakın. Taner Yıldız diyor ki bizim kayıp kaçak oranı %15'e düştü diyor. Zaten olan gerçekleşmiş şeyi buraya hedef olarak... Evet ve koyuyor. 15 yıl sonrası için koyuyor. 15 yıl sonrası için koyuyor. Evet. Halbuki gelişmiş ülkelerde bu yüzde üç'e düşeni de var yüzde yedi yani bu oranlardadır. Yani Türkiye'nin bu yolda yapacak yüzde onluk bir payı daha var ve bu ne demek biliyor musunuz yüzde on indirirse Türkiye aşağı yukarı aküdeki nükleer santrali gerek olmayacak. Hı, evet. Yani Türkiye. Entegre. Olmuş yapılmış bir şeyi oraya hedef olarak hedef koymuş olarak, evet. <gülüyor> komedi bir durum or ortaya Bu anlamda çıkıyor. biraz bakınca aslında e, bir ciddiyetsiz bir hal varmış gibi e, görünüyor. E, bir de kömür santrallarıyla ilgili yani kömür hedefleriyle ilgili herhangi bir azaltımdan e, bahsetmiyor. Sadece rehabilitasyondan e, evet, mevcut santrallerin rehabilitasyon. rehabilitasyonundan e, bahsediyor. Ve e, sanayi alanında da aslında pek... E, Sadece sözler var enerji evet. verimliliğini arttıracağız ama bunun rakamı yok sayısal verisi yok evet. yani enerji verimliliğini ne oranda arttıracaksınız evet. bunu söylemezseniz bir anlamı yok çünkü bu şey taahhüt yani politikacıların nutuk atmasından başka bir şeye benzemiyor Evet. şöyle özetlemek lazım ya bence bu bir hayal kırıklığı hı hı. Türkiye bu hayal kırıklığıyla beraber aslında ülkedeki vatandaşlara şunu da yaşatıyor ben size daha fazla hava kirliliği daha fazla sel daha fazla e, kuraklık vaat ediyorum <gülüyor> Ben dünyadaki enerjinin yüzde birini tüketiyorum emisyonların yüzde bir virgül dördünden sorumluyum ama yüzde bir virgül bu sorumluluğun içinde hiçbir şey yapmıyorum e, bu işte başkalarına havale ediyorum umarım da Paris'ten bir anlaşma çıkmaz diye bence Türkiye oraya gidiyor Doğru evet Yani Çünkü evet. çıkarsa Türkiye'yi masada böyle bırakmazlar yani evet, bu taahhütü kimse bırakmaz. Tabii, negatif ayrışacağı orada kesin. Yani COP21 zirvesinde herhangi bir anlaşma Daha önce günün arınması... fosil ödülünü almıştı. Türkiye buna benzer bir şey söylediği için Durban'da. Hı hı. Ee, yani yeni bir günün veya yılın fosil <gülüyor> ödülü gelebilir. Bu, bu, evet bu e şaşırmayız e o zaman da. Evet bu hafta ekonomi ekoloji programımızın sonuna geldik. Ee, konuğumuz Bir Gün yazarı e Özgür Gürbüz'dü. İlk yarıda Vosfogen'de. ...emisyon skandalına ...ikinci yarıda da Türkiye'nin... ...KOP 21 öncesi sergazı azaltım... E, ...ülke taahhütlerini... E, ...konuştuk. E, çok teşekkür ediyorum. Ben için. teşekkür ederim. Için. Çok zevkli bir sohbet. Sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji